أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا له ومن يده فلا له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد Şimdi bu haftayla beraber Allah'ın izni kelime الله Yeni ders silsülesine, yeni ders serisine başlayacağız Yüznü tane. İşleyeceğimiz bir kitap. O kitabın adı da Berbehari'nin, İmam Berbehari'nin Hicri 300'lerde yaşamış Selefte olan İmam Berbehari'nin e, Selefin akidesini Ehli hadisin Hadis ehlinin akidesini toparladı. Çapı Yani boyutu küçük ama kapsadığı hacim büyük olan Risalesi var.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 Başka? İmam Ahmet bin Hanber'in sünnesi var. Bunların hepsi neyle alakalı kitaplar? Akide ile ala alakalı kitaplar. Geçmiş ulema akideyi anlatırken o kitaplarının isimlenmişler. Sünne ismini vermişler. Aynı şekilde ehl-i sünnetin muteber kaynaklarından başka bir tanesi de ne? Lala kainin şerhi akidatü ehl-i sünne vel cema kitabıdır. Dört çiftlik. Geçmişte, geçmiş ulemanın söylediği sözler, verdiği fetvalan hepsi bu kitaplarda nedir? mevcuttur. Şimdi neden peki sünne kitaplarını yazdılar? Niye adı sünne? Çünkü İslam öyle bir din ki bize Resulullah'la gelmiş. Öyle değil mi? Ama Rasulullah aleyhissalatü vesselam bu dini aldığı bir yer vardı. O da nere? Allah <gülüyor> bu vahiyi gönderdi. Peki Allah nasıl gönderdi vahiyi? Cebrail aleyhisselamla gönderdi. Şimdi neden ben bu kurguyu yapıyorum? Şundan dolayı. İlim, hocasız,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 Nesilden nesile aktarımdır. Elimizdeki Kur'an her sahabeden iki tanesinin şahitliğiyle yazılmış ayetlerin toplanmış halidir Kur'an. Nesilden nesile gelmiştir. Kur'an ne zaman cem bir toplandı? Ebu Bekir'in hilafetinde ama bir tane mı? Osman zamanında artık tam bir kamil Mustafa haline getirildi. Toplandı. Bir kitap haline getirildi Osman radıyallahu anhu zamanında. O da valilerde vardı. Birer tane daha sonra çoğaltınca birer tane valilere gönderildi. E o dönemde yaşayan milyonlarca insan nereden din öğreniyordu? Ağızdan. Nakil yapılar. Nakil. Yani nakil bizim dinimizin aslıdır. Burada zaten biz muhteziyle ile akılcı ekollerle birbirimizden ayrılıyoruz. Çünkü onlar akılla ölçtükleri için sahih nakilleri ne yaptılar? Reddettiler.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 وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ Allah bize İslam'la minnet etmiştir diyor. Allah bizi İslam'la minnet etmiştir. Hucurat suresinin son ayetlerinde Allah diyor ki onlar iman ettikleri için sana minnet ediyorlar. قُلَّمْ تُؤْمِنُوا قُلَّمْ تَأْمَنُوا de ki وَلَا تَمُنُوا Siz minnet etmeyin. Allah'a kalkıp minnette bulunmayın yani.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 خَيْرَ اُمَّتٌ اُخْرُجَتْ لِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَارُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Siz insanlar içerisinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine, sahabesine ne diyor? Siz hayırlı bir ümmetsiniz. İnsanlar iyiliği emreder, kötülükten ne yaparsınız? Nehyedersiniz. O yüzden o Allah'a hamd olsun ki ne yaptı o Allah bizi? Hayırlı ümmetin içerisinde çıkardı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 Görmeden Kardeşlerimi özledim. Ya Resulallah ben biz senin kardeşlerin değil miyiz? Ne dedi Resulallah? Siz benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim benden sonra gelip bana beni görmeden iman edecek olanlardır. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam kendinden sonra gelecek bir insanları kardeşi olarak isimlendirdi ve o zaman sordu sahabe takip etti peygamberin böyle etmesine. Ve peygamber Efendimiz ne dedi? Sizden dedi ki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 Öyle bir gün gelecek kıyamete yakın insanlar eline kor ateş tutuyor gibi olacak iman sahibi. O gün insan mümin akşamları kafir sabahlayacak mümin sabahlayıp kafir akşamlayacak. Az bir dünyalık karşılığında ahiretini satacak. Bugün insanların az bir dünyalık karşısında ahiretlerini satmalar gibi. İman etmeyen karıları yüzünden iman e, dinlerini satmaları. Malları gidecekleri korkusundan dinlerini satmaları, işsizlik korkusundan bağuta asker olmak, para almak şekliyle kendi ahiretlerini satmak gibi vesaire vesaire vesaire. Diplomasız kalacak diye çocuk putası ettirmek gibi vesaire. Yarın nasıl ekmek yiyecek? Bu gibi korkulara kapılarak sen ne yapmak? Allah'ın nimetine nankörlük etmek. İşte o yüzden az bir dünyalıktan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 Lutu Aleyhisselam ne dedi? وَمَا تَوْفِيقِ اِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ Benim başarım sadece alemler Rabbi Allah içindir. Başarı kimdendir? Sadece Allah subhanahu Başaran adamın güzel olmasından, başaran adamın imanından değil. Öyle olsa Cümrül Aleyhisselam başaramadı zahirde baktığın zaman. Bir gemiden başka kimse ona tabi olmadı öyle mi? Hangimiz ondan daha takvalı olabilir haşa.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 Yanındaki arkadaşlarının mallarını el konmuş, rezil bir şekilde çıkartılmış dünyalık göze baktığında haşa o hiçbir zaman rezil olmaz, izletilir İslam, izzet izzet getirir insana Peygamber bize İslamı öğreten kişi. Ama dünyalık baktığı zaman kâfirlerin gözüyle rezil gibi algılayabilirler bunu. Ney? Nasıl çıkmış? Zorla çıkarılmış. Mekke'ye geliyor arkasında binlerce kişilik bir orduyla geliyor.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 Benim başarım kimin nedir? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın bana başarı vermesi nedir? Ve devam etti sözlerine Neyde Allah'tan tevfik istiyoruz? Neyde başarı talep ediyoruz? لِمَا يُحِبِّ وَيَرْضَى Sevip, razı olduğu şeylerde. Allah bizi ne yapsın? Sevip ve razı olduğu şeylerde başarılı kılsın. Allah salih amelleri işleyenleri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 Gene Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ Resul size neyi verdiyse onu ne yapın? Alın. وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَشْتَنِبُوهُ Neyden nehy ondan da ne yapın? Sakının. فَشْتَنِبُوهُ Ondan da uzaklaşın. Öyle değil mi? Allah sakınmayı, peygamberin emret yasakladığından sakınmayı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 Ne demişti? Allah subhanehu ve teala اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ا۪يمَانَهُمْ بِذُولْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ Onlar ki iman ettiler, iman ettikten sonra imanlarına zulüm karıştırmadılar. Onlar hidayet üzeredir. Onlar ne yapmıştır? Felaha ermiştir, kurtulmuştur. Sahabe bu ayet inince Bukhari'nin yaptığı rivayette İbni Mesud'dan geliyor. Ne zaman ki bu ayet indi sahabeye ağır geldi bu ayet diyoruz.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 Onlar kurtulmuştur. Evet dediler hangi biz günah işlemi örtüyari asılamlı. nebi sapsam de, ne dedi? Elam tasminen kabul lokman. Lokmanın sözünü siz işitmediniz mi? Ne demişti? İnne şirke elazulun azin. Ya duneyeler tüçlük viller olacağızın. Allah ortak koşma. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. Yani Allah'ın ayette irade ettiği zulüm hangisi şirk manasında olan zulüm? Yoksa günah manasında kullanılan zulüm?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 Gelen bir şey var. Lüzumul cemaat, cemaatin gerekliliği diyor. Cemaat. Toplu olmak. Bir arada olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Filmizi ve başkalarını rivayet ettiği hadiste Yadullahime al cema'a Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Allah cemaate rahmetini indirir. Allah cemaate mağfiretini indirir. Allah o topluluğa bereket verir. Çünkü şeytan Tıpkı Türklerin sözlerinde olduğu gibi sürüden ayrılanı kurdun kapması gibi insanı kapar, helaka sürükler, cehennemin çukuruna, esvel esahiliğine, aşağıların aşağısına inirir. Neden? Cemaatten uzak olduğu için. Ben bir hata işlesem biliyorum ki yanımda bir kardeşim beni uyaracak. Bu kardeşim bir hata işlese yanımda biliyor ki ötekisi onu uyaracak. Belki tek kalsa Allah korkusu bir anlık gafletle kalbinden çıkacak, o günaha dalacak. Ama yanındaki Müslüman onu ne yapıyor? Sakındırıyor. O yüzden sünnetin ilk gerekliliği cemaat olmaktır. Sahabe de bu ümmetin en büyük cemaatidir. İlk ve en büyük bir arada bulunan Müslüman cemaati sahabedir. Ne dedi? Cemaatin gerekliliğidir. Ve men ragibe gayril cemaat cemaatten yüz çeviren ve ondan ayrılan hala Rab Fatil İslamimin onu cemaatten ayrılan boyundan İslamın ipini çıkarmıştır diyor. Allahu Akbar. Hadis'tir bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Her kim cemaatten ayrılırsa boyundan İslamın ipini çıkarmıştır diyor. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed ve başkalarının rivayet ettiği hadiste, "Amir kum bir <gülüyor> Allah'ın bana emrettiği beş şeyi ben de size emrediyorum. اَلْسَمْعِينَ وَالْتَاعَةِ İşitmek, itaat etmek. el اَلْجِهَادُ وَالْهِجْرَةِ Cihad etmek ve hicret etmek. وَالْجَمَاةِ Cemaat olmak. Bakın bu hadiste zikrettiği 5 şeyden bir tanesi zaten cemaat. Üzerinde konuştuğumuz mesele. Peki diğer dört mesele ne? Cihad, hicret, işitmek ve itaat etmek. Peki bu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 İçinde şirki barındıran bir cemaat mi? İçinde küfrü barındıran bir cemaat mi? İbn-i Mesud radıyallahu anhu'dan rivayet edilen, sünnen rivayet ettiği bir söz var. İzâ fesedetül cema'e, cemaat fesada uğradığı zaman sana düşen cemaatin ifsadı olmadan önceki haline tabi olmaktır diyor. Fehineydin entel cema'e, işte o gün sen tek başına cemaat istindir diyor i̇bn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 O haline baş başa bırakır. Bu ikinci zikrettiği esas. Üçüncüsü: Walasasul levi beyana beyenna alehi aljamaa bizim cemaat olarak bahsettiğimiz şeyde, beyan ettiğimiz şeydeki esas şudur diyor. Kendisi açıklıyor. Hum ashabi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahu alayhi. Allah hepsine rahmet etsin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabıdır onlar. Yani cemaatten kastettiğimiz diyor. Sünnetin gerektirdiği cemaattir dedi az önce. O cemaatten kasıt peygamberin ashabıdır. Çünkü hak üzere birleşen tâife cemaat onlardır. Ve hum ehli sünneti vel cemaat. İşte o sahabe nedir? Onlar ki ehli sünnet vel cemaatdir. Felem femen lem ya'khudh fakat daldı ve Her kim sahabeden almazsa bu dini sapmıştır, bidat çıkarmıştır. Wa kullu dalale, her bidat delalettir ve ve dalalü ve ehluhu fi'n-nar, delalet ve ehli nardır, ateştedir. ne diyordu? Ve Sizi sonradan çıkarılan bidatlardan sakındırırım. Çünkü her bidat nedir sahibini, her bidat sapıklıkla ve her sapıklıklar dediği ateştedir, cehennemdedir. Yani bidat öyle bir şeydir ki, öyle bir pisliktir ki, öyle bir musibettir ki insan ondan kolak kolak tövbe edemez. Nice muhlis, nice ihlaslı insanlar başta bidatlara sapmıştırlar. Sonra ihlasla çabalarına rağmen Allah muhafaza o bidattan kurtulamamışlardır. Neden? Bidat öyle bir musibettir, öyle bir Beladır. Ne demektir bidat? İslam'ın aslında var olmayan sonradan insanların çıkardığı şeylerdir. Neden mutezileye, neden haricilere, neden mürciyelere, cehmiyelere ehl sünnet bidat tarifeler demiş? Çünkü onlar peygamberin sahabesini söylemediklerini söylemişler. Peygamberin sahabesinin aleyhissalatü vesselam radıyallahu anh'ın konuşmadığını konuşmuşlar. Bu yüzden bidatçı demişler onlara. Mesela mutezilin imamı olan Wal Wasıl İbn Ata Hasan el Basri'nin talebesi Bir gün ne yapıyor?" soruyor. Adam biri soruyor Hasan el Basri, "Büyük günah işleyen nerededir?" diyor. Hasan el Basri biraz sukut ediyor. "Ebine Ata oradan atlıyor." Diyor ki odur beynel menzilete, iki menzile arasındadır. Cennetle cehennem arasında. Dünyada kafirdir. ahirette de Allah dilerse onu cehenneme koyar, dilerse cennete koyar elidir. Bak bir bidat attı ortaya. Bir bidat çıkardı. İtikatta akidere. Öyle mi? Şimdi oradan ümmet başka başka fırkalara bölündüler. Hariciler çıktı dediler sonra büyük güne işleyen kafirdir. Ahirette de cehennem dediler dediler. İki menzile arasında da değildir. Bak muhtediyle ahiret hükmünde sustular. Dünya hükmünde kafirdir dediler. Hariciler ahiret hükmünde de susmadılar. Dünyada da ahirette de kafirde dediler. Bir bidat başka bir bidatı getirdi. Sonra bakıyorsun mürciyeye kalp, iman dediler. Kalp ve tasdiktir. Onlar ne yaptılar? Ameli bir kenara attılar. Halbuki İslam amel dinindir. Onların bu bidatından sonra cehmiye çıktı ne dediler? İman dediler Allah'a bilmek de dediler. Bak bir bidat bir yasa zaha getirdi beraberinde. İnsanlar sattılar fırkalara ayrıldılar. Neden? O yüzden Resulullah diyor Her bir zat ve her sapıklık nerededir? ateşledir. Sebebi budur. Bir bidat çıkar, ondan sonra ayıklamaya 40 akıllı kalkar da onu ayıklayamaz. İbnü Kayyim rahimehullah şeytanın insana hazırladığı tuzakları anlatırken diyor ki rahimehullah Şeytan insanı önce büyük şirki, büyük küfrü işlemeye çağırır diyor. Onu yapmazsa bidatlara çağırır.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 Adam onunla Allah'a yaklaştığını rabıtayla işte demokrasiyle mücadele etmekle cihad ettiğini vesaire vesaire kendine göre bazı mazeretler getirip Allah'a yaklaştığını zannediyor. Böylece Allah'a ulaşabileceğini Allah subhanahu katında dereceler kazanacağına inanıyor. Halbuki o bidat ney? Onu Allah'tan uzaklaştıran bir şey. Onu helaka sürükleyen bir şey. O yüzden Resulullah sallallahu ne dedi? Bütün bidatlar delalettir ve hepsinler dedi. ateştedir. Kal Ömer İbnü'l-Hattab radıyallahu anhu Ömer İbnü'l-Hattab dedi ki diyor. La fi Hiç kimsenin sapıklığında diyor özrü yoktur diyor. Ömer İbnü'l-Hattab'ın sözünü naklediyor Berbahani. "Rakabah kazandığı ve daldığı girdiği bidatında kimsenin nai yoktur. Özrü yoktur." هَدْيُنْ وَلَا فِي هَدْيِدْ هَدْيُنْ تَرَكَهُ حَسَبَهُ دَلَالُهُ Sapıklığını kazandığı ve terk ettiği hidayeti bu kazandığı şeyden dolayı, bu elde ettiği şeyden dolayı kimsenin özrü yoktur. Fakat bu yünetül umur, çünkü işlerin hepsi ne olmuştur? Beyan edilmiştir. وَسَبَتَتِ الْهُجَّةِ Hücce sabit olmuştur. Bakın ortada bir bidat var. Onda hütçet ikame olmadan adam kafir olmaz. Böyle saçmalıklar var. Ömer radıyallahu nasıl sözlerinde bu meseleden bahsettiğine bakın. Hütçet sabit olmuştur. Kimsenin sapıklığında özrü yoktur diyor. Ve nıkkite al özr Özür ne olmuştur? Kesilmiştir. Ve zâlike enne sünnete vel cemaate kat ahkemen emrulddini kulluhu İşte bu yüzden bu yüzden Sünnet ehli ve cemaat ehli nedir? Dinin işlerinde en hakim olan, onları en doğru bilen insanlardır. Ve tebeyyene bin ve insanlara bunu açıklayanlardır. Ve alen nâsi'l-ittibâ. İnsanlara düşense bu hakikate tabi olmaktır. Sahabenin, ehli sünnetin ortaya koyduğu bu hakikate, hidayete ne yapmaktır? Tabi olmaktır. Sözün devamı var.